Ağuozu belli Allah'ı, min al şeytanı, rjeen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Rabbi'le alamın. Ve salat ala Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamayin. Şimdi bu geçen dersimizde biz en son dördüncü beyitten bu tarafa olan ve. 8. beyt de dahil olmak üzere beyitleri izah etmeye çalışmıştık. İnşallah bugünkü dersimizde e, usulül fıkh nedir? Bu işlemiş olduğumuz veyahut da kendisine giriş yapacağımız ilmin en önemli tanımları nelerdir? Onları işlemeye çalışacağız. Evet. Şimdi e, normalde İmam-ül Cüveyni i̇mam kitabının başında, yani bu varakat kitabına başlarken diyor ki normal nesir olanını okuyorum aslı hadihi varakatun teştemilu ala ma'rifeti fusulim min usulil fıkhi bu varakatlardır teştemilu, kapsıyor ala ma'rifeti fusulim bazı fasılları bilmeyi min usul fıkhi, usul fıkıhtan bazı bölümleri bilmeyi kapsıyor وذلك ابو يعني اصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين مفرد olan iki ayrı cüzden te'lif edilmiştir yani oluşturulmuş bir araya getirilmiştir. Ahaduhuma birincisi el usul usuldür ve tani el fıkhu ikincisi ise fıkıhtır. Fal asl asl ma yubna alayhi gayruhu başkasının üzerine bina edildiğidir. Vel fer'u fer' isâ ma yubna ala ghayrihi başkasının üzerine bina edilendir. Vel fıkhu fıkh ise ma'rifetul ahkâmış şer'iyye şer'i ahkâmı bilmektir, hükümleri bilmektir. Elleti o şer'i hükümler ki tarīquha el iştihâdu. Onun yolu iştihaddır. Yani iştihad ederek uğraşarak elde edilen şer'i hükümlerdir. Bu nedir? Bu kitabın orijinalinde yani kitabın aslında İmamul Haramayn'ın İmamul Cevaini'nin zikretmiş olduğu bölümdür. Şimdi e, nazım sahibi olan Emretti rahimehullah bunun musahhilen lihafzihi ve fehmihi hafzını ve fehmini kolaylaştırmak için şöyle nazım haline getirmiştir. Hake usulel fıkhi lafzan laqaba lil fenni min juz'eyni kad الاول الاصول ثم الثاني الفقه والجوزان مفردان والاصل ما عليه غيره بني والفرع ما على سواه ينبني والفقه علم كل حكم شرعي جاء اجتهادا دون حكم قضائي تمام tamam. bu da nedir bu da nazım halinde yani bizim ezberlediğimiz veya ezberlemek zorunda olduğumuz ee, nazmın Metnini bu şekilde ne yaptık? Okuduk. Dikkat ederseniz düz yazıyken ee, gerçekten ezberlemesi vakit alacak olan bu satırlar, yani altı veya yedi satırdan veya beş satırdan oluşan bu cümle şiir şekline döndüğünde, nazım şekline döndüğünde hafızı daha kolaylaşıyor. Bir defa başta kulağa daha ne geliyor? Kulağa daha kolay geliyor. Evet. Şimdi inşallah buraya bugünkü dersimize başlayalım. Evet. Bu da ne olmuş oldu? Geçen dersimizde gördüğümüz Musahhilen hafzihi ve fahmihi bölümünün pratik bir örneği olmuş oldu. Evet. Ba bu usulü'l fıkhi. Usulü'l fıkh babı. Normalden nazmın başında zikredilen bu e, başlık tüm nüshalarda mevcut değil. Yani Teşhilü Turukat kitabının tüm nüshalarında mevcut değil sadece bazı uskalarında mevcuttur. Şimdi bu bir başlıktır ve bu başlığın bir anlam ifade etmesi gerekir. Öyle mi? Babu usulü'l fıkhi. Usulü'l fıkh babı. Öyle mi? Niye? Çünkü bu mudaf ve mudafu ileyhidir. Öyle mi? Çünkü bu mudaaf ve mudafu ileyhidir. Öyleyse burada ne vardır? Burada mutlaka cümlenin kendisi ile tamamlanacağı ve faide hasıl olacak bir mahzuf olması lazım. O da nedir? O da İrarabı ile alakalı bir durumdur. Normalde biz babuyu, babu usulü fiqhi iki şekilde de okuyabiliriz. Bir babu usulü fiqhi, iki baba usulü fiqhi. Bir babu usulü fiqhi, iki baba usulü fiqhi. Bir de üçüncü olan, şaz olan, zayıf olan, pek muteber olmayan bir okuyuş var. O da nedir? Bâbi usûlil fıkhi. Bâbi usûlil fıkhi. Ama en yaygın olan, meşhur olan ilk başta zikrettiğimiz ikisidir. Bâbu usûlil fıkhi dediğimizde, Arab'ın iki vecih vardır. Birincisi, Hâzâ bâbu usûlil fıkhi. Hâzâ neydi? İsm-u mebni Mabni. Alâs-sukûn. في محل رفع مبتدا öyle ده مي هذا مبتدا محذوف babu خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره بابو اصول بابو مضاف اصول مضاف اليه الا اصول مضاف والفقه مضاف اليه اولر بابو اصول ثان باب اصول الفقه آذا موضعه yani babu usulü'l fıkhi âza yani babu usulü'l fıkhi babu mübteda olur usulü'l fıkhi mudaf mudafun ile olur haza birinci mübteda ikinci mübteda mevdi'uhu haber mübteda ile haber beraber ne olur mübteda ile haber beraber e, birinci mübtedanın haberi olur babu usulü'l fıkhi haza mevdi'uhu ikinci irab e, neydi baba usulü'l fıkhi o zaman baba bu ne olma, burada bir tane fiil olması lazım ki babenin üzerinde ne yapsın amel ede bilsin ve babeyi mansub yapsın bab ne üzerinde mansuptur mafguliyet üzere mansuptur o zaman akrau bab usul il yani usul fıkıh babını okuyorum ve abdeu bab usul il fikhi veya ota usul fikh babına başlıyorum üçüncü zayıf olan yaygın ve meşhur olmayan okuma tarzı ise neydi? Bâbi usulül ül fıkîh. O da nedir? O da unzur fi babi usûl-ül Yani harf-i cer ve harf-i cer'in mütealliqî beraber fiil yani hazf olunmuş olur. Evet. Evet. Hâkâ usûl-ül fıkîh. Şimdi biz bütün metinde ne yapacağız? Önce kendi metnimizin müfredatını şerh edeceğiz, açıklayacağız. Ta ki ezberlemiş olduğumuz metni doğru doğru bir şekilde anlam verip ezberleyebile ezberlediğimizi doğru ezberleyelim. Daha sonra içindeki meselelerin şerhine gireceğiz değil mi? Önce kelime kelime kendi metnimizi şerh edeceğiz. usul usulü'l fıkhi lafzan laqaba. Haka Haka ismü şeydir. Eee ismü fiil emirdir. İsmi fiil emirdir. İsmi fi'lin emirdir. Tamam? Haka. Ne manasındadır? Huz manasındadır. Huz manasındadır. İsmi fiil neydi? Hatırlarsanız daha çok yakın zamanda da neyi anlatmıştık? Demişti ki fiillerin alametleri vardır. Eğer bir kelime mana yönünden fiilin manasını kendinde taşıyor lakin fiilin alametlerinden birini kendinde bulundurmuyorsa bu nedir? İsmu feildir. Ya ismu fiil madidir ya ismu fiil muzariadır veya ismu fiil emirdir. Öyle değil mi? Ha nedir? Seh gibi meh gibi içerisinde filu emrin manasını taşıyan ama fiu Emrin alametini kabul etmeyen yani ya muhatabayı kabul etmeyen ismu fiu is fil emirdir öyle mi ha yani huz o zaman usullen fıkhi huz al manasına usullar fıkı de nedir meul dur ha usul el al yani sana usul fıkhi lafzan lakaben Yani hem usul-u fıkı lafız olarak hem de lakap olarak al. Tamam? Lafzan ve lakaben. Burada neyi kastediyor şimdi açıklayacağız inşallah. Lil fenni bir fen için. O fen de nedir? İşte şu anda bizim kendi okuduğumuz usul-u fenlidir. Min cuz'eyni iki ayrı cüzden katterekeba o ikisini olmuştur. Mürekkep olmuştur. Yani oluşturulmuştur. Yani usulü'l fıkh kelimesi lafız olarak iki ayrı cüzden mürekkep kılınmıştır. Hake usul fıkhi lafzan laqaba lil nimin min juz'eyni kad Tamam? El evvelu o iki cüzden bir tanesine de birincisi el usulü. Usul kelimesidir. ثُمَّ السَّانِ Sonra ikincisidir. O da nedir? أَلْفِقْهُ O da fıkıhtır. وَالْجُزْآنِ iki cüz yani usul ve fıkıh kelimesi iki ayrı cüzdür ya. مُفْرَدَانِ İkisi de kendi başına nedir? İkisi de tek başına müfrettimler Usul bir kelimedir. Nedir? Ee, fıkıh bir kelimedir. Ama ikisini yan yana getirdiğimizde usulül الْفِقْهِ dediğimizde ne oldu? Mürekkep oldu. Tamam Şimdi açıklıyor. Fel aslu ma alayhi gayruhu bunî Asl, ma o şeydir ki aleyhi onun üzerine gayruhu onun dışındaki bir şey bunî bina edilmiştir. Yani o usulül fıkıh kelimesinin birinci cüzü olan usul demek nedir? Başkasının kendi üzerine bina edildiği esas demektir. Vel fer'u fer' ise مَا عَلَى سِوَاهُ يَنْبَن۪ي مَا o şeydir ki عَلَى سِوَاهُ onun dışındakinin üzerine yembeni <يَنْبَنِي> bina edilir. O zaman usul ile fer' birbirine tam zıt iki kelimedir. Usul esas olup da üzerine başkasının bina edildiği şeydir. fer' ise kendisi başkasının üzerine bina olunan şeydir. Tamam? Yani o zaman Aslın üzerine bina olana ne diyoruz? Fer' diyoruz. Altta kalan temele de asıl diyoruz. وَالْفِقْهُ Fıkıh nedir? اِلْمُ كُلِّ حُكْمٍ شَرْعِي Tüm şer'i hükümleri bilmektir. وَالْفِقْهُ ilmu kulli حُكْمٍ شَرْعِي Şer'i olan tüm hükümleri bilmektir. جَاء اِجْتِهَادًا İçtihad olarak gelmiştir. دُونَ حُكْمٍ قَتَعِي kat'î hüküm ile gelmemiştir. tamam? ne? hukmin kat'î. Yani o zaman fıkıh nedir? Kat'î delilden değil de kendisi üzerinde iştihad edilerek, uğraşılarak çaba sarf edilerek elde edilen şer'î hükümlerin bilgisine denir. Tamam? Eğer bir bilgi üzerine iştihad edilmemişse, yani delili kat'î ise, iştihada gerek yoksa herkes ilk gördüğünde ondan ne manaya geldiğini anlıyorsa bu tanıma göre ona ne denmez? Fıkıh denmez. Tamam. Önce açıklayacağımız metnimizin yani nazmımızın manasını gördük. Evet. Şimdi burada şeyh bize ne anlatmak istiyor? Burada şeyh bize şunu anlatmak istiyor. Diyor ki usulül fıkhı tanımlamak istiyorsan bilmen lazım ki usulül fıkh alimler tarafından iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, bu fennel lakap olarak tanımlanmıştır yani usulü'l fıkıh bu kelime birbirinden ayrılmadan terkip halinde bu bizim okuduğumuz ilmin başlığı, lakabı, alemi, özel ismi olarak tanımlanmıştır. Bir de bu birinci yoldu. İkinci yol, alimler usulü'l fıkıh kelimesini aslına döndürmüşlerdir. Önce asıl kelimesini tanımlamışlardır, sonra ise fıkıh kelimesini tanımlamışlardır. Bu şekilde usul-fıkıh ilmini tanımlamış olmuşlardır. Tamam, demek ki usul-fıkıh, biri ki usul-fıkhın tanımı nedir? Biz ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki usul-fıkıh, alimler tarafından iki şekilde tanımlanmıştır. Bir, idafi olarak tanımlanmıştır. İki, mürekkep olarak tanımlanmıştır. Tamam. Yani ne demek bu? Bir, estağfurullah yanlış oldu, öyle değil. Bir, lakap olarak, alem olarak, yani bir fennin ismi olarak tanımlanmıştır. Bir de, izafi olarak, yani kelimelerin müfredine ayrılmıştır. Öyle mi? usul fıkı kelimesi kaç kelimeden oluşmuştur? Min cüz'eyni qatt-terakkebe. İki cüz'den oluşmuştur, terkib edilmiştir. O da nedir? Usul ve fıkı. Önce usul kelimesini açıklamışlar. Sonra fıkıh kelimesini ne yapmışlardır? Sonra da fıkıh kelimesini açıklamışlardır. Bu şekilde usul fıkıh ne olmuştur? Usul fıkıh tanımlanmıştır. Şuradan bir mendil alalım. burası anlaşıldı öyle değil mi? Eee güzel. Şimdi o zaman başlayalım. Bakalım ne demiş. Evet. Şimdi öncelikle bu bölümü böyle bu şekilde açıkladıktan sonra en başa gelelim tekrardan. Şimdi artık ne yapalım? Bu meselenin tafsilatını şerh edelim. Evet. Biz en başta ne dedik? Dedi ki babu usulil fıkhi. Babu usulü'l fıkhi. Bab. Dikkat ederseniz biz fıkıh mesela okurken diyoruz bab. Öyle değil mi? Biz herhangi bir e, kitabı okurken bâb. Elbâbul râbi, elbâbul hâmis. Mesela itikat kitabı okuyoruz değil mi? Elbâbul râbi, elbâbul hâmis. Bab ne demektir bab? Bab demek şu demektir. Zaten şunu hiçbir zaman unutmayın. Kelimelerin detaylı bir şekilde açıklanması alet ilimlerinde olur ancak. Tamam mı? Mesela bab kelimesi itikatta da gelir. Kimse bab kelimesini itikat kitabından açıklamaz. İşte bab kelimesi diyelim işte eee şeyde de gelir. Mesela e, nedir adı fıkıhta da gelir. Kimse kolay kolay oturup bab kelimesinin tafsilatına gitmez. Genelde bu tip şeyler zaten fark etmişseniz eğer yan nahiyü kitaplarında böyle kelimelerin tafsilatına gidiliyor veya ota okuyacağımız bütün alet ilimleri ile alakalı kitaplarda kelimelerin ince tafsilatına ne yapılır? Kelimelerin ince tafsilatına inilir. Bab aslı neden Aslı bâvabun'dur, öyle değil mi? Aslı bâvabun, bâvabâ, bâvabâ. Niye? Çünkü vâv, müteharrik, vâv, müteharrik. Ma kabriden meftuh olduğu zaman neye dönerdi? Elife dönerdi değil mi? Bâvab olurdu, bâvab olurdu. Peki biz buradaki elifin yani elife dönmüş harfin vâv olduğunu nereden biliyoruz? Yani niye be, -be değil de niye bâvabâ diyoruz? Çünkü, çünkü biz cem'a çevirdiğimiz zaman fiilleri neye çeviriyorduk? İllat harfinin açığa çıkması için nefs-i mütekellime, değil mi? Gaza, gazavtu. Rama, tu. Sondaki illat harfinin olduğu belli olsun diye. İsimlerde ise tesniye ile cem' onu aslına döndürür. Öyle değil mi? Tesniye ile cem' onu aslına döndürür. Mesela biz ne diyoruz? Bab, ebwab. Bak ba'u, wow, ne olmuş oldu. Açığa çıkmış oldu. Bab o şeydir ki babın şeyi nedir? Babın tanımı elmet medḫalu şey'dir. elmet medḫalu li şey'. Yani bir şeye giriş. Şeye ne diyoruz? Girişe bab diyoruz veya mayet minhu li şey'i. Kendisinden herhangi bir şeye girilene bab denmiştir. Neden alimler kitapları bablara ayırmışlardır? Kısımlara ayırmışlardır. Bununla ilgili bazı hikmetler, bazı illetler zikredilmiştir Bunların içerisinde en bariz olanı denmiştir ki huve enşatu lil qari. Okuyanı en canlı tutan yöntem olduğundan dolayı. Şimdi mesela düşünün Allah Azze ve Celle bile kitabını ne yapmıştır? Kısımlara ayrılmıştır, değil mi? Sura-sura, cüz-cüz öyle değil mi? Hizip-hizip Allah Kuran-ı Kerim'i ne yapmıştır? Kısımlara ayırmıştır. Yani mevzular birbirine karışık değildir. Sureler birbirine karışık değildir. Her biri ayrı bir konuyu anlatmış. Konunun bittiği yerde ise işte yeni bir hizip ne yapmıştır? Yeni bir hizip başlamıştır. Hâkeze alimler de kitaplarında Aynı bunu ne yapmışlardır, bunu uygulamışlardır. Ta ki okuyacak olan kârinin canı sıkılmasın veya okuduğundan bıkmasın, meseleler ona karışık gelmesin diye kitaplarını bablara ayırmışlardır. Ki hadis kitapları bunun en hayırlı ve fıkıh kitapları bunun en hayırlı nedir? En hayırlı şahididir. Evet. Zaten mesela örneğin bu konuda hani ilim babından, fikir babından söylüyorum. Ee, örneğin Şeyhülislam İbn Teimiye İbnul Qayyum Cevziyenin neyidir, xojasıdır öyle değil mi ve kendisinden daha alimdir İbnul Qayyımın da bunun üzerinde neyi vardır, şahitliği vardır ama İbnul Qayyımın kitapları Şeyhülislam İbn Teimiyenin kitaplarından daha çok e, rağbet görmüştür neden? çünkü Şeyhülislam İbn temiye konuları baplara ayırmaktan ziyade daha genel bir yazı sistemi kullanmıştır konuyu bir bütün halinde yazmıştır ama İbnul Qayyımın Kitapları ise bunun tam neyidir? Tam zıddıdır. İbnül Kayyım'ın kitaplarında konular çok güzel baplara ve başlıklara ayrıldığından dolayı ilminin aslını Şeyhul İslam'dan almasına rağmen onun kitapları Şeyhul İslam'ın kitaplarından daha çok İslam aleminde ne yapmıştır? Ragbet görmüştür. Düşmanları da buna nedir? Düşmanları da buna dahildir. Çünkü her biri kendi dalında bir meseleyi ansiklopedik bir şekilde açıklayan ve bütün konuları bir arada ele alan tertipli ve düzenli bir şekilde kitaplardır. Allah ona da kocasına da rahmet etsin. Şeyh dedi ki: Rahimehullah Usulü'l Fıkh kelimesi min juz'eyni katterekeba. 2 tane cüzden mürekkepdir dedi. Tamam? Burada normalde asla muhalefet etmiş oldu. Neden? Çünkü İmam el-Cüveyni İmam el kitabında usul fıkıh için diyor ki usul ve fıkıh kelimelerinin bir araya toplanması için diyor ki ve zâlike mu'allefun min Bakın murakkabun min juz'eyni demiyor. Yani ve bu usul fıkıh mu'allefun min juz'eyni diyor. İki cüzden telif edilmiştir. Oysa Şeyh ne dedi? Min juz'eyni katterekka bâ dedi. Demek ki el Terkip ile telif kelimeleri. terkip ne demektir? Veya da telif ne demektir? Wad'u şey'i ala şey demektir. Tamam? Wad'u şey'i ala şey. Bir şey bir şeyin üzerine koymaktır lügatta. Yani iki şeyi bir araya getirdiğiniz zaman bir madde bir şey iki maddeden bir oluşturduğunuz zaman bunun ismi nedir? Bunun ismi terkip veya da telif'tir. Demek ki Emrîti böyle düşünüyor. Yani telif kelimesi ile terkip kelimesi arasında fark olmadığını düşünüyor, müteradif yani eş anlamlı iki kelime olduğunu düşünüyor. Ondan dolayı İmam cüwünün muellafun dediğine, ona dedi murakkabun dedi, qat tarakkaba dedi. Lakin asıl olan rajih olan bu değildir. Terkib ile telif arasında fark vardır. İkisi de bir noktada ortaktırlar, bir noktada ise ne yaparlar Ayrılırlar. Ortak oldukları nokta, ikisi de bed üşşeyi aleşeyidir. Bir şey bir şeyin yanına bir şey bir şeyin üzerine koymaktır. Lakin terkib Mutlakandır. Yani bir şeyi bir şeyin yanına koyduğunuzda bunun adı terkiptir. Te'lif olabilmesi için o iki şeyin arasında bir münasebet, o iki şeyin arasında bir uygunluk, bir e, e, şey olumlu bir ilişki olması lazım. Yani o ikisi birbirine uygun, birbirine ne olması lazım? Birbirine karşı uyumlu olması lazım. Bundan dolayı kitap yazarlarına ne deniyor? Müellif deniyor, mürekip de mürekip denmiyor öyle değil mi? Oysa kitap yazarı ne yapar? Kelimeleri bir araya getirir, cümleleri bir araya getirir, konuları bir araya getirir, kitap oluşturur. Normalde ona mürekip de lazım o zaman. Telkip eden ama öyle demiyor değil mi? Çünkü bir araya getirdiği şeyler aralarında ülfet, uyumluluk olduğundan dolayı kitap yazarlarına ne denir Arap lugatına? Müellif denir ama mürekip denmez. Demek ki te'lif, Terkip daha um'an bir manadır. Ama te'lif daha has nedir? Daha khas bir manadır. El-te'lifu e min terkibdir o zaman. Tamam Evet. Burası inşallah anlaşıldı. Şimdi o zaman önce biz usulü fıkhı izafi boyutuyla ne yapalım? Bir ele alalım. Yani usul ve fıkh. Çünkü şeyh ne yaptı? Öyle yaptı. dedi. El evvelul usul, fümmethani el fıkhü vel cüz'ani mufredani fel aslu ma aleyhi gayruhu buni vel fer'u ma ala siwahu yenbeni dedi. O zaman el aslu kelimesiyle işe başlayalım. Önce usul fıkhı bir çözelim. Asıl kelimesi lügatta ma yenbeni aleyhi gayruhu Asıl kelimesinin, burada usul fıkıh fıkh diyoruz ya, usul-el-fıkh. Fıkhın asılları demek. el usulu cem cem'u aslin. Usul kelimesi, asıl kelimesinin çoğuludur. Müfredi nedir? Tekili asıldır, öyle değil mi? Arap lügatındaki manası nedir? Birden çok mana için kullanılmışsa da, asıl kelimesinin en belirgin, en bariz ve alimler tarafından en çok tercih edilen lugavi manası, ma يَنْبَن۪ي عَلَيْهِ غَيْرُهُ Başkasının kendi üzerine bina edildiği şeydir. Yani asıl ve temel olan şeye Arap lügatında ne denir? Asıl denir. Bunun dışında başka lügat olarak başka tanımlar da yapılmıştır. Ama bu tanımların her biri ya bu manaya döner veya da bu manayı ne yapar? Bu manayı kendi içerisinde içerir. Ondan dolayı asıl olan tanım nedir? Asıl olan tanım budur. Yani ezberimizde olduğu gibi أَلْأَصْفَ الْأَصْلُ -as ma عَلَيْهِ غَيْرُهُ buni Dışındakinin kendi üzerine bina edildiğidir, evet. Peki ıstilahta terim olarak asıl kelimesinin manası nedir? Ee, ıstılah ne demektir? Bir grup insanın belli bir konuda bir kelime üzerine ittifak etmesidir, öyle değil mi? Yani normalde mesela diyelim bir kelime birden fazla manaya gelir, bir grup insanın yani bir fen ile iştigal eden, bir dalda mutekassıs olan insanın, bir grubun, bir kelimenin o dalı ilgilendiren manasında bir mana üzerine ittifak etmesidir. Öyle mi? Mesela örneğin, ıstılahta asıl kelimesi birden fazla manaya dellet eder. Birden fazla mana için kullanılmıştır. Bunlardan en belirgin olanı ve bizi ilgilendireni direkt olarak El aslu yani eddelli delil manınadır Tamam el aslu yani nedir eddelli asıl kelimesinin manası delil olarak kullanılmıştır bunun delili nedir Mesela biz ne diyoruz diyoruz ki el aslu fi bir Salati el kitabı ve sünne ve İcma u. öyle mi namazın vacip olmasında asıl kitap sünnet ve icmadır. burada asıldan kastımız nedir yani delil namazın vacip olmasına değil. Ne diyoruz? mesela? El aslu fit teyemmumi El aslu fit teyemmumi El kitabu ve sünnetu ve licma'u Mesela teyemmümün meşruiyetinde asıl olan şey yani delil nedir? Budur diyoruz. Demek ki asıl kelimesi bir manası nedir? Bir manası delildir. Yani ıstılahta şer'i kullanımda delil olarak kullanılmıştır. İki El ka'idetul kulliyetul mustemirrah Külli olan kaideye de ne demiştir? Asıl denmiştir. Külli kaidelere. Yani müstemir olan külli kaideler için asıl kelimesi kullanılmıştır. Mesela ne diyoruz? El-meşakkatü teclibü teysir. Yani zorluk, meşakkat beraberinde kolaylığı getirir. Aslun min usulü şeriatı. Şeriatın asıllarından bir asıldır. Yani ne burada asıl kelimesinden kastımız nedir? Yani kaidatun min qawaidiş şer'i. Şer'i kaidelerden bir kaidedir. Manasında bunu söylüyor. Veya ne diyoruz mesela eee ve min şeriat'i şeriatın usullerindendir. La zarar ve dirar. Zarar vermek de yoktur, zarar görmek de yoktur. Burada kastımız nedir? Yani min qawaidiş şer'i la zarar ve dirar. Şeriatın kaidelerindendir ki zarar vermek de zarar görmek de yoktur. Yine bir kullanılmış olduğu bir mana rucuhandır. Rucuhan yani bir şey diğer e, kendi yanında bulunan ihtimallerine tercih ediliyorsa ona ne denir? Ona asıl denir. Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz el aslu fil kelami el hakika. Kelamda asıl olan hakikattır. Yani burada asıl kelimesinden kastımız nedir? Yani Niye? Çünkü bunun tafsiratı gelecek. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Ee, sadece örnek olarak söylüyorum. Ee, mesela bir kelime hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Öyle değil mi? Bir kelime hakikat da olabilir, mecaz da olabilir. Öyle mi? Peki bir kelime ıtlak edildiğinde ve o kelimeden hiçbir karine onun yanında mevcut değilse. Orada kast edilen şey nedir? Orada kast edilen şey Asıl racih olan mecaz olması mıdır? Hakikat olması mıdır? Hakikat olması mıdır? Kinaya olması mıdır? Mesela racih olan ne olmasıdır? Hakikat olmasıdır. Öyle mi? İşte burada nedir? El aslu fil kelami el hakika. Kelamda asıl olan kelamın hakikat olmasıdır. Evet. El musteshab bir manasında nedir? Asıl demektir. Yani asılda var olana dönmek demektir. Tamam mı? Mesela biz ne diyoruz? El aslu fi'l eşya'i el ibaha. Eşyada asıl olan eşyanın mübah olmasıdır. Yani bir şey hakkında e, hüküm yoksa onda asıl olan ta onu haram olduğunu, vacip olduğunu söyleyinceye kadar onun ne olmazdır, Mübah olmasıdır. Niye? Çünkü eşyada asıl olan budur zaten. Yani eşyanın aslında şeriat ona ne yapmamıştır? Bir hüküm koymamıştır vacip veyahut da haram diye. O zaman asıl kelimesinden kasıt nedir bir tanesi? Mustashab'dır değil mi? Bir de nedir? Bir de أَسُورَةُ الْمَقِيسُ aleyha Yani kendi üzerine kıyas edilen şeylere, kıyasta asıl kabul edilen şeylere de asıl kelimesi kullanılmış. Tamam. Mesela biz ne diyoruz? Diyoruz ki el hamru aslunnabizi fil hurme. El hamru, hamr, içki. Aslunnabizi fil fil hurme. Haramlıktan, haramlıkta, haramlıkta bir haram olmasındaki asıl nedir? Hamrdır. Öyle değil mi? Yani biz ne anlatmak istiyoruz burada? Biz birayı neye kıyas ettik? Biz birayı içkiye kıyas ettik. Çünkü içki aklı örtüyor. Aklı örtüğünden dolayı haramdır. bir da aklı örtüyor. Aklı örtüğünden dolayı nedir? Aklı örtüünden dolayı haramdır. Demek ki burada asıldan kastımız yani el-maqîsü alîh Kendi üzerine kıyas yapmış olduğumuz nedir? Şeydir. Bu da aslın nelerindendir? Aslın manalarındandır. Demek ki asıl, biz usul fıkı kelimesini cüzlerine ayırdık ya, müfretlerine ayırdık. Dedik müfret ve bir de mürekkep hali vardır. Müfret hali usul ayrıdır, fıkı ayrıdır. Mürekkep hali nedir? merkeab hali terkip olduğu oduhal o da nedir usulul fıkhidir usulul fıkhidir tamam Dedik o zaman asıl kelimesi lügatte asıl kelimesi lügatte en meşhur manası ma yenbani alayhi gayruhu başkasının kendi üzerine bina edildiği esastır. Istılahta ise 5 ayrı manaya kullanılır dedik. Ed-delilü el-kaide'tu'l-kulliyetu'l-müstemirre, er-rucuhanu el-mustashab sûratul 'aleyha kendi üzerine kıyas edilendir. Usûlül fıkıh terkibinde bu 5 manadan hangisi en racih olandır? istılahta kullanılan eddelilodur. Öyle değil mi? Yani usulü'l fıkı dediğimizde edilletü'l fıkhı fıkhın delilleri manası en racih olan nedir? manadır. İkinci sırada hangisi gelir? Kavaidü'l fıkhı. Yani fıkhın genel neleri genel kaideleri. İkinci olarak da bu mana gelir. Diğerleri ise ne değildir? Diğerleri ise her ne kadar ıstılahta asıl için kullanılmışsa da usulü'l fıkh terkibinde bu manalar bu yerlere ne değildir? Uyumlu değildir. En uyumlu olanı el-delildir. Birinci manadır. İkinci sırada ise el-ka'idetul-mustemirretu gelir. Şimdi geldik neye? Fıkıh kelimesine. Fıkıh kelimesi Arap lügatında el-fahmu mutlaqan mutlak olarak anlayıştır. Tamam. Fıkıh kelimesi Arap lügatında mutlak olarak nedir? Mutlak olarak anlayıştır. Ve alimler arasında lugat yönünden en tercih edilen görüş de nedir? En tercih edilen görüş de budur. Tamam? Alimler arasında lugat yönünden en tercih edilen görüş de budur. N Niye? Çünkü Kur'an'da genel olarak Allah Azze ve fıkıh kelimesini mutlak anlayış manasına, fehm manasına kullanmıştır. Ne diyor Allah Azze ve Celle ayet kelimesinde? Hazreti Şüaib kendi kavmine geldiğinde dediğinde ki u abdullah'a ma lakum min ilahin gayru sadaja Allah ibareteden ben Allah'ın dışında sizin için bir ilah bilmiyorum dediğinde kavmi Şuayb'a dedi qalu ya Şuaybu ma nafqahu كثيرا مما تقول ey Şuayb biz senin söylediklerinin birçoğunu ne yapmıyoruz birçoğunu anlamıyoruz ma nafqahu biz fıkıh etmiyoruz yani ma nafhamu yani biz anlamıyoruz kثيرا مما تقول هنا الله عز وجل müşrikleri eleştirdiği veya münafıklara eleştirdiği salatlerde ne diyor fe mali haula'in kavmi la yakaduna yafqahuna hadise ne oluyor bu topluluğa neredeyse sözden hiçbir şey anlamıyorlar la yafqahuna hadise yani la يفهمون hadise yine mesela Allahu celle celal ayet kelimeden ne diyor ve inni şey'in ولكن la تفقهون تسبيحهم Yani هیچ bir şey yoktur ki mutlaka Allah'ı tesbih eder ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi Allah'ı hamdi ile tesbih eder her şey ve lakin lakin la tafqahuna siz onların tesbih e, tesbih edişlerini ne yapamazsınız anlayamazsınız şu an benim önümde duran bu su veya ota önümde duran bu çay Bunlar Allah azze ve celle'yi ne yapıyor? Tesbih ediyor. Çünkü niye bu ve inni şeyin? Yani hiçbir şey yoktur ki mutlaka Allah hamd ile tesbih eder. Ama ben onların tesbihatını ne yapmıyorum. Onların bu tesbihatını anlamıyorum. Demek ki Arap lügatında fıkıh kelimesi el fehmu mutlakan. Mutlak olarak fehmetmek anlamını gelir. Tabi bazı alimler bazı alimler fıkha daha ince manalar yüklemişler lügatta. Mesela demişler ki El hu, Konuşanın Kelamından ne kastettiğini ettiğini Anlamaktır. Bak dikkat ederseniz Bu mutlak anlayıştan Biraz daha fazlasını istiyor bu tanım. Öyle mi? Yani mutlak anlayış nedir? Adam dediğinde sen ne anlasan odur mutlak Anlayış. Ama burada hayır Karşıdaki konuşurken Neyi kastediyor onu anlamandır. Bazıları da mesela demişler ki Elfahmü Mâ yedukkû e, şeydir, el-fiqhû fıkkı tanımlarken demişler yani yani, ey, el-fahmû mâ yedukkû vel-me'ânil-khafiyye yani ince olan ve kapalı olan manaları fehmedebilmektir edebilmektir. Hani her anlayış değil de böyle anlaşılması zor olan meseleleri anlamak ince meseleleri ne yapabilmektir? Anlayabilmektir. Tabi bunlar ne görmemiştir? Bunlar alimler tarafından ragbet görmemiştir. Tamam. O zaman diyeceğiz ki fıkıh kelimesinin lügattaki en bariz manası nedir? El mudur? Fehm etmektir. Peki ıstilahta yani fukahanın yanında fıkhın manası nedir? Fıkhın manası fukahanın yanında nedir? Evet. Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Diyelim ki fıkhla ilgili ıstılahta birden fazla birden fazla tanım yapılmıştır. Ve bu tanımların içerisinde en bariz olanı, bu tanımların içerisinde en belirgin olanı maalesef bizim kitabımızda yapılmış olan tanım değildir. Muteakhirinin özellikle üzerine ittifak etmiş olduğu tanımı zikredeceğiz inşallah. Ama bizim kitabımızda de fıkı şöyle tanımladı. İmam Cüveyni dedi ki, Ma'rifetul ahkam şer'iyyeti elleti tariquha el-iştihadu. Yolu iştihat olan şer'i ahkamı bilmektir. Öyle mi? İmam Cüveyni böyle tanımladı. Dedi ki Me'rifatul ahkam işşer'iyyeti leti tariquha el-iştihadu. Yolu iştihat olan ee, şer'i hükümleri bilmektir. Naz Nazım sahibimiz ise yani el-amriti ise dedi ki vel-fiqh hu ilmu kulli hukmin şer'i câ'e ijtihâden dûne Dedi ki fıkıh, şer'i hükümlerin hepsini bilmektir. Câ eştihâden, içtihâdi olarak gelen şer'i hükümleri. duna hukmin kat'i, kat'i olanları değil. diye. Lakin, daha yaygın olan ve genelde müteahhir ve muhakkik ulemanın üzerine e, tarafından kabul gören tanım ise şudur. El-ilmu ahkam i şer'iyyetil. Ameliyyeti El bu, Min edilletiha ha tafsiliye Tamam El ilmu ilimdir Bil ahkami ahkamı bilmektir El şer'iyeti şer'i ahkamı bilmektir El ameliyeti Ameli olan şer'i ahkamı bilmektir Min edilletiha ha tafsiliye Tafsili olan delillerinden Mukteseb şey el ilmu bil el şeraiye el min edilletiha el tafsiliyye el muktasebu min edilletiha şimdi normalde önce o zaman biz ne yapalım önce bunu açıklayalım tamam çünkü genelde kabul gören ve kitaplarda karşılaşacağımız şey nedir kitaplarda karşılaşacağımız tarif budur el ilmu ilimdir öyle mi ilimdir İlim ne demektir biz daha öncele de dedi ki ilim hakkında alimler birden fazla tanım yapmışlardır. Ve bizim ilerleyen beyitlerimizde de yakın zamanda yakın derslerde bu tafsilat inşallah gelecektir. Tamam. Ama bizim burada bu manaların içerisinde yapılan tariflerin içerisinde seçtiğimiz mana el idrakudur. Tamam el idrak yani ilim idrak etmektir. Mutlak olarak idrak etmektir. Tamam. Kimisi ilme ne demişti? Kimisi ilme ilmi Kullanabilme melekesi demişti. Kimisi ilme, kendisiyle beraber bilinmesi gelenin tam bir şekilde açığa çıktığı şey demişti. Kimisi ilme ne demişti? İlim, bilinmesi gerekeni bilinmesi gerektiği şekilde bilmektir demişti. Kimisi ise ilim, ilim neydi demişti? İdrakul cazimi demişti. Kesin bir bilgidir demişti. Öyle mi? Kimisi demişti, ilim tarif edilemez. İmam Gazali gibi. Öyle mi? Tarif edilmekten daha meşhurdur demişti. Biz burada bu tanımda ilimden kastımız nedir? El ilmu el ilmu el ilmu yani el idraku. Mutlak olarak idrak etmektir. Tamam? Ta ki kat'i meseleleri de zannî meseleleri de ne yapsın? Zannî meseleleri de kapsasın. Tamam? Bunun tafsilatı ileride geleceksin. Biz hatırlıyorsanız demiştik ki bu kitabımızda sadece meselelerin özünü bir sonraki kitabımızda Allah nasip ederse meselelerin tafsilatını tek tek ne yapacağız? Tafsilatına gireceğiz. O zaman nedir? El ilmu el idraku. Niye el idraku'yu seçtik dese biri? Ta ki yakin bilgiyi de, zannî bilgiyi de, şüpheli bilgiyi de hepsini beraber ne yapsın? Hepsini beraber kapsasın. Evet. O zaman cehaleti otomatikmen ne yapmış olduk? Cehaleti bu tanımın dışına çıkardık. Tamam? Cahaleti bu tanımın dışına çıkardık. Yani cahil fakir olamaz. İlk getirmiş olduğumuz kayıtla bütün cahilleri işin içerisinden çıkardık. Bil ahkami hükümleri bilmektir. Tamam? Hükümleri bilmektir. Hüküm dediğimiz zaman ne yapmış olduk? Hükümleri söylediğimiz zaman zevatı işin içinden çıkardık. Yani zâti olan Zeydi, Amr'ı öyle mi? Muhammed'i, Ahmedi bilmeyi işin içinden çıkardık öyle mi? Ne olması lazım? Hükümleri bilmektir. Tamam. Hükümler dediğimizde hükümler kısım kısımdır. İstikra ile, araştırma ile sabit olmuştur ki hüküm ya şer'idir. Hükmün lugantaki manası nedir? Önce onu söyleyelim. Hükmün lugantaki manası. İsnadu amrin li emrin icaben evselbe. Bir şeyi bir şeye olumlu veya olumsuz yönde ne yapmaktır? Isnad etmektir. Öyle mi? Senin bir şeyi bir şeye olumlu veya olumsuz isnad etmen ya şeridir Öyle mi? Yani bu isnadı bu dayandırmayı şer'iat belirlemiştir. Buna ne diyoruz? Hukmun şer'î <'i> diyoruz. Ya aklîdir. Yani sen ak akıllı, akli olarak bu şeyi bu şeye isnad ediyorsun. Öyle mi? Ya tecrübîdir. Yani sen tecrübeyle belli bir zaman bazı şeyleri deneme yanılma yoluyla tecrüben senin bir şeyi başka bir şeye isnad etmeni, olumlu veya olumsuz isnad etmeni sağlamışsa bu hükmün tecrübidir. Öyle değil mi? tecrübi olan nedir? tecrübi olan hükümdür. Veyahut da istilahidir. Yani vadaîdir. Mesela nedir? Belli bir taifenin belli bir konuda bir şeyi bir şeye isnad etmesi. Yani bir kelimeye özel terimsel bir mana vermesi. Bu da nedir? Bu da isnadî hükümdür. bil <gülüyor> بِالْأَحْكَامِ dediğimizde bunların hepsini ne yapabilir? Hepsini kapsayabilir. Bakın hüküm nedir? Hüküm, bir şeyi bir şeye olumlu veya olumsuz isnat etmektir. Tamam mı? Mesela sen ne diyorsun? Namaz vaciptir. Bak vücubiyeti ne yaptın? Namaza isnat ettin. Öyle mi? Namazın vacip olduğunu söyledin. Peki burada senin hükmünün dayanağı nedir? Şeriattır. Öyle mi? O zaman bu hükmün şer'iyyundur. Yani namazın vacip olması bu isnadı. Vücubiyeti namaza isnat etmeni şeriat kaynaklık ettiği için şer'i hükümdür. Sen dediğinde güneş yakıcıdır. Güneş yakıcıdır. Bu nedir? Bu tecrübeyle sabittir. Öyle mi? Veya ateş nedir? Ateş yakıcıdır. Bu tecrübeyle sabittir. Bak sen yakıcılığı ateşe ne yaptın? Isnat ettin. Peki bunun dayanığı nedir? Senin tecrübendir. O zaman bu hükmün tecrübidir. Tecrübi bir veya bazılarına göre akli şeydir. Aklî bir hükümdür. ha Peki bizim burada hele ilmu dediğimizde neyi kastediyoruz? Eş şer'iyyetî. Şer'î ahkamı ne yaptık. Şer'î ahkamı kast ediyoruz. Öyleyse şer'î dediğimizde akli, tecrübî, tedadî bütün hükümlerin hepsi ne olmuş oldu? Çıkmış oldu. Ne kaldı? Yani bir şey bir şey isnad ederken dayanağını, şeriatın oluşturduğu hükümleri bilmektir. El-Ameliyeti ee, Şer'i hükümler iki kısımdır. Öyle mi? Bir, itikadi hükümler vardır. İki, ameli hükümler vardır. Bir, itikadi hükümler vardır. İki, ne vardır? Ameli hükümler vardır. Tamam. İtikadi hükümlerden kast edilen nedir? Kişinin bilmeyle alakalı olan, yani e, kalbiyle direkt alakalı olan genel anlamda hükümlerdir. İşte Allah'ın varlığıdır, birliğidir, tevhididir, öyle mi? Kıyamettir, Resullerdir, Resullerin sıdkıdır. Mesela ve benzeri, işte kabirdir, kabrin azabıdır, nimetidir, cennettir, cehennemdir. Bunlar hep nedir? İtikadi hükümlerdir. Fıkıh demek ki buna ne yapmaz? Fıkıh buna dahil olmaz. Tamam, niye? Çünkü bir şeyin fıkıhı olabilmesi için ameli olması lazımdır. Bir şeyin fıkı olabilmesi için ameli olması lazımdır. Tamam mı? El ameliyeti ha. Şimdi burada bakın El muktesebu El muktesebu min edilletihet tafsiliyet El, -tafsiliye. el muktesebu nedir burada? El muktesebu El muktesebu burada şudur dikkat edin. El muktesebu burada şudur. Yani muktesebudan nedir? Yani kazanılmıştır. Öyle mi? Başta yoktur. Daha sonradan cehdedilerek insan kendi kesbiyle bu ilmini yapmıştır, bu ilmini kazanmıştır. Yani el muktesebeti mesela şöyle de diyebiliriz değil mi? El ilmu bil ahkâmi şer'iyyetil ameliyyetil muktesebeti de diyebiliriz ama değildir. Burada niye el muktesebu diyoruz? Çünkü el muktesebu el ilmunun sıfatıdır. Öyle mi? Nasıl bir ilim? El bu Kazanılmış olan bir ilimdir. Burada neyi çıkardık? Bir, Allah Azze ve ilmi çıktı. Öyle mi? Allah Azze ve ne ilmi nedir? Evvelidir, ezelidir. Öyle mi? Meleklerin ilmi ne oldu? Meleklerin ilmi çıktı. Melekler fıkhi ahkamı çalışaraktan iştiyat ederek öğrenmiyorlar. Değil mi? Kesipleri yok işin içinde. Hakkese nedir? Mukallidin, mukallid olanın ilmi çıktı öyle mi? Çünkü mukallid kendisi çaba gösterip ne yapmamış? Kesbiyle bu ilmi elde etmemiş. Ne yapmış? Başkasından direkt öğrenmek suretiyle elde etmiş. O zaman el bu yani kazanılmış olan ilimdir. Çaba sarf edilen nedir? Çaba sarf edilen ilimdir. من ادلتها التفسيليه Tafsili delillerinden. Ha. Demek ki bir de ne vardır? Bir de icmali deliller vardır. İcmali deliller nedir? Genel ve altına giren bütün meseleleri kapsayan delillerdir. Ne gibi mesele? Am, onu taksis eden bir delil gelmedikçe umumiyeti üzere amel edilir. Nehi mutlak olarak haramlığı gerektirir. Emir mutlak olarak vücubiyeti gerektirir. Mesela bunlar nedir? Bunlar icmali delillerdir. Bunlar külli ve icmali denillerdir. Genel delillerdir. Tafsili delil nedir? Tafsili delil ise şudur. Yani bir insanın Mesela, اَقِيمُ السَّلَهُ Namazı kılınız. Bu nedir? Namazla ilgili özel bir delildir. Tafsili bir delildir. Tamam mı? Bu tafsili delillerden çaba sarf ederek şer'i, ameli olan hükümlerini yapmaktır? Ameli olan hükümleri bilmektir. Buna ne diyoruz işte? Biz buna ıstilahta fıkıh diyoruz. ıstilahta buna fıkıh diyoruz. Bu kayıtlarda hepsi ne yaptı? Bu kayıtlarda hepsi ee, buraya dahil olmaya çalışıp da ama buraya dahil olmayanları işin içerisinden çıkarmış oldu. Evet. Şimdi inşallah Evet burada. Burada inşallah duralım. Ee, size de zor olmasın zaten vaktimizi de doldurduk. İnşallah e, kaldığımız yerden buradan Allah izin verirse devam edeceğiz. Evet. Vakhiru du'avana elhamdülillahi rabbil